Merhaba buğdayla tohumdan hasada ekolojik yaşam programında yine birlikteyiz. Bugün sizlerle ben Oya Ayman Buğday Derneği'nden bugün sizlerle ekolojik ürün pazarı biraz tarımsal üretim nereye doğru gidiyor bunlardan konuşacağız. Bir ön araştırmadan yola çıkacağız bunları konuşurken. Ee, Konum e, aslında çok eskiden e, eski dostum ve aynı zamanda der Derneği'nde en eski üyelerinden e, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Yonca Demir Hoş geldin Yonca Merhaba, hoş bulduk ee, Yonca aslında e, senin bir araştırmanı, bir makaleni temel alarak e, burada konuşmaya başlamak istiyorum ben O da e, Hollanda'da katıldığım bir konferansta makale olarak sunduğun tedarik zinciri olarak İstanbul'un %100 ekolojik pazarı adı çalışman bu bir çok değerli veriler içeriyor 4 yılını inceliyor İstanbul'daki %100 ekolojik pazarın Şişli'deki ekolojik pazarın evet, Şişli'deki. ve işte tedarik zincirinin özelliklerinden İstanbul'daki bu ekolojik pazarın ne tür fırsatlar yarattığı hem üretim hem de kullanım tüketim açısından ee, ve e, ne tür fırsatlara gebe olabileceği, işte sorunlar ne, nerelerde tıkanıyor, çözümler ne gibi e, konulara da bir şekilde temel oluşturacak e, veriler e, sağlıyor bu araştırma. E, i̇stersen ilk önce bu araştırmadan başlayalım. Sonra ekolojik ürün ya da tarımsal üretim nereye doğru gidiyor oradan devam edelim. Tamam. E, bu ekolojik pazar... E, aslında hem sosyal hem de doğa bilimleri için verimli bir çalışma alanı oluşturuyor demişsin çalışmanda. Gerçekten de öyle. İlk açıldığı zamanı hatırlıyorum. Hatta senle açılmadan önce ekolojik pazar hatta ekolojik pazarın lafı bile yokken ya bir taze sebze meyve bulabilsek organik ne kadar güzel olur. Tabii çoğunlukla da çocuklarımızı düşündüğümüz onları nasıl evet, besleyeceğiz evet. diye düşündüğümüz için ve sonra açıldı. İlk... ...açıldığındaki verilerle sonraki verileri karşılaştırdığında nasıl bir tablo var ortada? Evet. Ee, önce şunu söyleyeyim. Hani e, hem doğa bilimleri hem de sosyal bilimler için gerçekten verimli bir alan. Matematiksel şeyler yapılabilir. E, sosyal şeyler yapılabilir. Örneğin işte rekabet ve işbirliği açısından incelenebilir e, pazar. E, gerçekten iyi bir çalışma alanı. E, şimdi ilk... İlk günlerinden beri geldik pazara evet. <gülüyor> ilk başta her şeyi bulamıyorduk işte ondan sonra neyse çeşitlendi ilk yüzde yüz ekolojik yemeğimiz ay evet yapabiliyoruz <gülüyor> yaşasın ee, ve ondan sonra bu buna alıştık evet. ee, alıştık ve kanıksadık ee, ilk başlarda gerçekten ürün miktarı da çeşidi de çok daha azdı. E, bu dört yılın sonunda dört yıl tam doldu değil mi? Evet, Gerçi bu çalışma Kasım 2009'a kadar e, verileri üç buçuk yıllık. Evet, yıl içinde uh -huh. e, ciddi anlamda ürün miktarında satış miktarı beşe katlanmış gibi görünüyor. İşte on ton civarından elli ton civarına çıkmış e, haftalık satış bunlar. Uh -huh. e, tabii ki bazı mevsimlerdeki haftalarda uh -huh. daha fazla ürün var ve daha çok satış var. E, bu tabii ki hani tarımın, doğal tarımın ...bir özelliği. Hı hı. Ee, özellikle Çünkü mevsimlik gıdayı geliyor. Evet, son sonbahar bahar çok ayları çok çeşitli. bol. İlkbahar evet. yazın başlangıcı. Evet, ilkbahar biraz en kıt evet. e, ürün ilkbaharda. İşte yaz ve kış biraz birbirine benziyor. Böyle bir mevsimsellik sergiliyor. Bu beklediğimiz bir şey. Datayı hı hı. da e, grafını yani... E, ne diyeyim, <gülüyor> resmini çizdiğimizde veriler de bunu destekliyor. Hemen görebiliyoruz. Aslında pazarda e, hep söylenen ve yanlış bilinen bir şey var. Burada üretici çok az e, diye böyle hani dolaşıyor etrafta. İstersen bu rakamı da e, verebilir evet. miyiz? Burada bir e, yani kesin yapılmış bir çalışma var elinizde. Evet. Rakam ilk ilk aylarda gerçekten çok daha azdı. 10-20 civarıyken e, Şimdi ben bu çalışmada 10 yazdım. Çünkü datada 10 var ama hani İlk haftalarda toplanan hı hı. data da e, veriler de hani çok e, ne diyeyim güvenilir değil. Ama ondan sonra e, bayağı sağlam bir veri, e, hı hı. veri var elimizde. E, 70 üreticiye çıkmış bulunuyoruz ki bu sadece taze ürün. Evet. E, belli mamul... bir yüzdeyi bir yüzdeye vurursak üretici aracı yüzdesini nasıl verebilirsin e, pazarda şimdi aracıyı aracı Hı -hı. olarak kimi tanımlıyoruz mamul marka sahipleri çiftçi temsilcilerini ve dağıtıcıları tanımlıyorum e, o da e, üreticiler yüzde 53 ile ee, aracılarda yüzde otuz yedi mi? Yüzde otuz yedi. Otuz yedi değil hı hı. mi? Hı hı. Ee, şimdi göremedim %37, çok kararlı. Diğer yüzde altı da e, aslında orada işte ekolojik kahvaltı e, veren, evet. e, işte ne bileyim gözlemedir, kahvaltıdır, poğaçadır, ekolojik evet. olarak üreten Aynen insanlar. Aynen. Yani burada yüzde elli üç... Üretici, direkt çiftçi üreten evet, ürünü üreten çiftçi. insan geliyor. Evet. %37 aracı ama bu aracılar arasında çiftçi temsilcileri de var ki aslında çiftçilerin bir kısmı da gelemediği için gelemiyorlar. Aslında. Evet, yani şimdi burada aracı olmak bence ayıp bir şey değil. Aracıların <gülüyor> gerçek bir rolü var. Evet, gerçekten ee, evet. Hani bu ürün çeşitliliği arttı derken mamul ürünler de arttı. Yani artık... Makarnamız var. İki ayrı üretici makarna yapıyor ve getiriyor. Hep ithalde ilk evet, pazarın. Hep evet hep evet. ithalde. En az iki sene makarnasızdık aslında. Evet. Ve bu çok sevindirici bir şey. Makarna erişte işte arpaş eriye. Yani bunlar çok kullandığımız şeyler. Ve artık bunlar da var. Ee, i̇şte yani şimdi <gülüyor> ballar, zeytinler evet, yani çok çeşitlilik çok var. Çeşit, Sonra çeşitlilik, süt, ürünleri, evet, süt ürünleri, hayvansal al... ürünlerde de ciddi evet, bir artış evet, var. Evet, tekstilde de ciddi bir artış var. Hı -hı. Yani şimdi e, nasıl fırsatlar yarattık peki? Bir kere e, hani paz pazarda ürünün, pazarın açılmasıyla bir miktar ürün tanındı, ulaşılabilir oldu. E, ve bu tüketiciyi çekti. Tüketici arttıkça üretim arttı. Ki bunu aslında göstermeye çalıştım. Tabii ki bu bir ön çalışma hı hı. ve bütün verileri kullanmadım. Çünkü verilerin bir ön analizden geçmesi gerekiyordu ve bu ön işlemden diyeyim. Bu ön işlem zaman alıyordu. Dolayısıyla hı hı. birazcık azalttım ve işte her mevsimden bir hafta seçtim her sene için. Örnekleme, Örnekleme metodu kullandım. Hı hı. İşte her hafta için de bütün çiftçileri seçmedim. Çünkü aşağı yukarı her hafta için özellikle son, son iki sene 30-40'a yakın hatta bazen 50-60-70 çiftçinin geldiği haftalar vardı ve her birinin... İşte kimi çok e, spesifik özel ürün getiriyordu mesela sadece elma. Hı hı. Ama kimi de e, büyük bir yelpazesi vardı. Dolayısıyla evet. birazcık e, azalttım. Örneklem metodunu yine orada da kullandım. Bazı çiftçileri seçtim, diğerlerini temsilen. Bunda da şuna dikkat ettim muhakkak ki hani o özel ürün getirenler de belli oranda temsil etsin. Büyük bir ürün yelpazesi oran, olanları da Hı -hı. Peki nasıl etsin. fırsatlar yarattı ortaya çıkardı? Nasıl tabak? fırsatlar Hı -hı. yarattı? Gerçekten hani bir kere üretici sayısı çoğaldı. Ee, ürün çeşidi çoğaldı. Hı -hı. Ürün miktarı ve attı. yerel ürün çeşidi ve çağırdı. yerel ürün Hı -hı. çeşidi. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Dolayısıyla hani birçok iş açtı aslında. Evet. Ha bu aracıların aracılık ayıp değil derken gerçekten Hı -hı. ayıp değil. Çünkü hani e, biz ekolojik pazarda şunu çok seviyoruz. Çiftçilerimizi karşımızda görmeyi evet. tanıyoruz, biliyoruz, Velbede. yerlerine gidiyoruz, konuşuyoruz, yemek tarifi veriyoruz, alıyoruz. Bu çok güzel bir şey ama her zaman bence sürdürülebilir değil. Çünkü Hı -hı. hani çiftçinin tarlasında Çoğunlukla olması da, da gerekiyor. Çoğunlukla aile işletmesi evet, bunlar zaten. Evet, aile işletmesi. Dolayısıyla hani o aracılara ve dürüst aracılara hani bu işle... Gönül vermiş. Dürüst aracılara da ihtiyacımız var. Hı -hı, yani hı -hı. gerek mamul marka olsun, gerek dağıtımcı olsun, gerek temsilci olsun. Aha, bir yani, de e, pazarın bir hal özelliği evet, de var. Evet, evet. E, ee, şimdi Şişli'deki hı -hı. pazar bir ilk. Evet. E, bir ilk ve uzun süre bir ilk kaldı. E, dolayısıyla bütün restoranlar, yani organik ürün sunan restoranlar, bakkallar, dükkanlar, sağlıklı ürün e, satan dükkanlar, e, internet manavları... ...pazardan ürün almaya başladılar. Hatta yani öyle haftalar hatırlıyorum ki ben... E, ...yeşil fasulye paketi açılırdı... ...herkes almaya çalışırdı. <gülüyor> Birden aa yok o hayır o satıldı çoktan. Hatta şikayetlere <gülüyor> evet, neden olmuştu. Evet şikayetlere neden oldu. Dolayısıyla bu gibi satışlar sabah 7'den önce yapıldı ki 7'den evet, sonra... Evet böyle bir kural getirildi. Evet böyle bir kural getirildi. Ama sonuçta öyle bir işlevi var. Yani bir hal işlevi görüyor aslında... Cumartesi sabahı çok erken yani cuma gecesini cumartesi sabahına bağlayan o aralıkta e, buradan toptan diyebileceğimiz satışlar. Diğer e, kanallara giden satışlar yapılıyor. Dolayısıyla bir hal yüzel, özelliği doğal olarak oldu. Kendiliğinden ee, bir iş gelişti. Evet. Ama bir yandan da ekolojik pazar aslında ilk açılırken e, Buğday Derneği'nin de çabasıyla... Ee, ekolojik tarım kanunu ekolojik ürün halden muaftır maddesi konulmuştu. Evet. Ee, fakat şimdi yeni hal kanununda ee, ne yazık ki ekolojik ürün halden muaf tutulmuyor değil evet, mi? Evet aynen öyle. Ee, şimdi yine hani burada da e, ilk başlangıçta bu bizim için gerçekten rahatlatıcı oldu. Çünkü hani hale giren ürünlü ondan sonra biz nasıl çekecektik? Evet. Nasıl çiftçilerimizle bir araya gelecektik? E, ama ee, yine halin de bir işlevi var hı hı. yani. E, ve belki de bu yeni kanun yani halden muaf olmama kanunu e, gerçi bir yıl sonra sanırım evet, evet, yürürlükte değil. Bu bize bir fırsat veriyor. Hı hı. Yani bu organik sektörün bütün paydaşları bir araya gelip e, bizim de bir organik halimiz olsun. Hı hı. Ve bu hali biz kuralım ve biz denetleyelim biz bakalım. Ee, bunu tartışmalılar, bunu evet galiba bunun olarak... ön çalışmalarının şimdiden yapılması gerekiyor ki bir yıl sonraya hazırlıklı uh, olmak için kesinlikle ee, kesinlikle e, aynı zamanda bu maddenin çıkışı bir olumsuzluk olarak değil belki bir fırsat olarak nitelendirilebilir evet, evet. değil mi? Aynen. Ee, Yonca istersen bir müzik arası verelim. Ee, tamam. Şimdi senin seçtiğin bir parçayı evet. çalacağız alacağız. <gülüyor> e, Tom Waits'ten Tango till They're So. You play that tarantella All the hounds will start to roar The boys all go to hell And then the Cubans hit the floor They drive along the pipeline They tangle to their sore They take apart their nightmares And they leave them by the door Let me fall out of the window With confetti in my hair Deal our jacks or better or a bet All the blankets by the stairs I tell you all my secrets But I lie about my past And send me off to bed forevermore Make sure they play my theme song I guess daisies will have to do Just get me to New Orleans Empty shadows on the pews Turn the spit on that pig And kick the drum And let me down Put my clarinet. No bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. to another town and just let me fall out of the window with confetti in my hair Deal now jack's so a bit on a blanket by the stairs tell you all my secrets but i lie about my past will you send me off to bed forever more Evet, Tom Wenz'den bir parça dinledik. Ee, Yonca Demir'le İstanbul Ülgün Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Yonca Demir'le konuşmamıza devam ediyoruz. Ee, Yonca, e, ekolojik ürünlerin hala e, pahalılığından söz ediliyor. Aslına bakarsan e, bence ekolojik ürüne verdiğimiz... ...para gerçekten yerine gidiyor diye düşünüyorum. Ekolojik pazarda özellikle. Evet. Bir de üreticinin yaptığı masrafları göz önüne alırsak... ...biraz bahseder misin? Hani Bu tırnak içinde pahalı imajı nasıl doğuyor? Aslında gerçekten evet. pahalı mı? Neye para ödüyoruz? Evet. Yani şimdi... E, mutlu bir azınlık var. Daha çok para kazanıyor. Dolayısıyla bu ürünleri alabiliyor. Hı hı. E, onlar için kesinlikle Ama pahalı değil. çok para kazanan ee, insanların alabildiğini de gibi bir imajda değil. Sonuçta biz tabii, orta halli insanları alabiliyoruz. <gülüyor> yani biraz daha evet. yayılması için Hı -hı. E, biraz daha ucuzlaması lazım. Hı -hı. Ama ucuzlaması evet. için neler yapılabilir? E, örneğin bir maliyet e, var ki kalemi var ki e, bu küçük çiftçi için çok büyük e, nakliye maliyetleri. Küçük çiftçiler için çok büyük satış fiyatının neredeyse yüzde yirmisine varıyor hı hı. ki e, hani biz o yüksek dediğimiz satış fiyatı veya yüksek denen satış fiyatının yüzde yirmisi karının Napriye. değil. Hı hı. Evet hı hı. satış fiyatının. Dolayısıyla e, bu maliyeti e, düşürmek için muhakkak bir çalışma yapmamız gerekiyor. Hı hı. Benim bir matematiksel model önerim var ve hı hı. umuyorum bu yaz bunu hani çözüp <gülüyor> Sayısal olarak. <gülüyor> <Umuruz>. <gülüyor> Bir evet, yani, olacak e, umuyorum. Büyük, büyük Ama tabii çift... ki bunun Hı -hı. hani yaşama geçirilirken e, çok başka detaylarının da e, işin içine katılması gerekecek. Evet, büyük çiftçiler için bu Hı -hı. maliyet nispeten daha, daha düşük. Düşük. E, daha düşük, evet. Hı -hı. E, peki e, bu zincirin e, başarısı, yani tedarik zincirinin başarısı tam olarak neye bağlı sence? Evet bundan biraz bahsedeyim ama ondan önce kısaca hani neden bir tedarik zinciri? Hı hı. Şimdi aslında e, ekolojik pazar, ekolojik ürün e, konvansiyonel ürünle karışamayacağı için tanımı, kanunu, doğası gereği, karışmaması gerektiği için e, bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor yani. Üretimi de, pazarlaması da bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor. Bu da tedarik zinciri perspektifiyle birebir uyuyor. Yani tohumdan, sofraya, çiftlikten, işleme tesisine, oradan restorana veya pazara veya internet manavına ve en sonunda hani tüketicinin eline gelene kadar geçtiği şey doğal olarak bir tedarik zinciri. Ee, ve... Ee, Birçok özelliğini de gösteriyor örneğin çapraz sevkiyat diye bir terim var bu oluyor ekolojik hı hı. pazarda oluyor ürünler geliyor bir yerde depolanmadan geldikleri arabalardan iniyor gidecekleri arabalara biniyor ve gidiyorlar buna hı hı. çapraz sevkiyat diyoruz ve bunu derslerde anlatıyoruz işte şöyle şöyle şirketler uyguluyor diye bizim pazarımızda da aynen bu oluyor. Stratejik ortaklıklar, işte e, üretici kooperatifleri, tüketici inisiyatifleri, bunların bir araya geldiği bir komitemiz var. Bunların çalışmaları var. E, böyle şeyler oluyor. E, sen başarısını neye bağlı, evet. nasıl? E, bu gittiğim konferansta da e, bundan çok bahsedildi aslında. Zincirin başarısını e, net olarak tanımlanmış ve bu tanım üzerinde anlaşılmış birçok. E, ortak hedefler oluşturuyor. Bunların varlığı oluşturuyor. Hı hı. Ve aslında o süreç de önemli. Yani o hedefleri tanımlama ve onlar üzerinde anlaşma süreci aslında paydaşları bir araya getiren ve o hedeflere sarılmalarını e, Sebep Hı -hı. olan bir süreç. Dolayısıyla böyle bir süreçten Hı, geçmemiz geçmeli, lazım. Evet. Ve hani kurulan yani. bir, evet, bir komite var. Ve aslında bu, bu süreç konuda evet, adım bu süre, adım ilerliyor. E, aynen öyle, aynen. Ee, peki e, son olarak bir şey sormak istiyorum ki bu aslında çok çok e, en önemli konulardan bir tanesi belki. E, Türkiye'de çiftçi sayısı giderek azalıyor. Ve üretici sayısı giderek azalıyor. E, bu aslında çok önemli bir sorun. Ve e, hem biz e, tüketici olarak bu konuda ne yapabiliriz? E, çünkü işte köye göç, işte köyden kente göç ve işte başka bir sürü sorunu da beraberinde geç, getiriyor e, üreticinin aslında gerçek değerini alamaması. E, sen ne düşünüyorsun bu konuda e, hem bize hem de hükümete, e, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere düşen evet. görevler neler? Evet, evet. Çok görev var bu kesin. <gülüyor> Şimdi e, gerçekten de tarımı yavaş yavaş kaybediyoruz. Özellikle küçük üretici açısından, küçük çiftçi açısından ki çok değerli. Bence e, her sektörün sağlığı içindeki küçük e, esnafın, küçük çiftçinin varlığıyla ölçülü, ölçülmelidir diye düşünüyorum. E, çok görev düşüyor. Bir kere biz tüketici olarak... Elimizden geliyorsa tabii ki organik tüketmeliyiz. E, çünkü o e, verdiğimiz para direkt olarak çiftçiye gidiyor. Evet. E, dolayısıyla önemli yani gide, emeğe, harcanan emeğe gidiyor. Hem üreticiyi hem sağlığımızı hem de evet. çevreyi korumuş evet. oluyor. E, yani e, şunu söyleyebilirim hani hükümete çok büyük evet. görev düşüyor. Çünkü e, yani... Tabii ki bunu ben hani listelemek için bunu çalışmak gerekiyor. Tabii, Ama mutlaka. neden çiftçiler satıyor tarlalarını ve bu işi bırakıyor? Neden? Çünkü e, gelen o para yetmiyor onlara. Gelen o para yetmiyor. Şu anda organik e, üreticiden bahsetmiyorum. Hı hı. Konvansiyonel tüketici çok az bir birim fiyata satıyor malını. E, bazen depolamak zorunda kalıyor. Satamıyor. Depo kirası tarla sattırıyor. Evden biri hastalanıyor, tarla satılıyor. Çocuk okula gidiyor, tarla satılıyor. Ya da hayvanlarını satıyor. Ya da ve Hı -hı. E, yani hani o tarımı yapmak yapmamaktan daha pahalı oluyor. Ve insanlar tarla satıyorlar ve kahvede oturuyorlar. Dolayısıyla yani bu çok acı bir tablo. Bununla... E, ve gençler de bu tabloyu görünce evet, tabii ki köyde kalmak istemiyorlar. istemiyorlar. Yani muhakkak... E, Başka etkenler de var evet, tabii köyde evet, kalmak evet. istemiyorlar. Yani tabii mi? sonuçta hani köy niye kalınmak istemeyen bir yer olsun yani iyi bir okulu iyi bir kaç okulu e, yeterince kültürel e, aktivitesi veya hani uyarıcısı eğitim e, ve sağlık eğitim olanakları. ve sağlık Hı -hı. olanakları yani çiftçinin hani tarımı yaptığı sürece bu eğitim ve sağlık güvencesi olsa e, neden neden bıraksın ki bu iş e, güzel bir iş gerçekten güzel bir iş güzel bir yerde güzel bir doğa e, aslında kimse toprağını öyle kolay bırakmak kolay bırakmak istemiyor. istemiyor. Evet, yani evet. gerçekte çok zorlanmadıkça öyle hani e, kente göç etmenin ne kadar zor olduğunu aslında evet. onlar da biliyorlar. E, ve e, buraya gelince ne kadar zor şartlarda e, yaşandığı da artık aşikar. Belki geçmişte bunlar çok fazla bilinmiyordu ama peki sen e, son olarak e, ne söyleyebilirsin. Ee, ee, bir de Hollanda'daki durumdan bahsetmek ben Evet ben de onu soracağım. Aslında. Yani Hollanda'da ne konuşuldu? Genelde çözüm evet. önerileri olarak. <gülüyor> evet. Yani konferansta konuşulan her konudan bahsetmeyeceğim ama yapılan bir konuşma yani benim için çok çarpıcı oldu. Hollanda dünyanın ikinci büyük gıda ihracatçısıymış. Bunu öğrendim. Evet. Ve ürettikleri bütün gıdanın yüzde yetmişini ihraç ediyorlar. Hı hı. Bu ülke 41 bin kilometre kare yüz ölçümünde küçücük bir ülke aslında. Türkiye ile karşılaştırırsınız. Evet, yani, çok yüz ölçümü hı. bakımından da, biyolojik çeşitlilik bakımından da, iklim bakımından da e, daha iyi durumda değil. Evet. Türkiye çok daha ileri bir durumda bütün bunlardan. E, Hollanda'daki durumu hani, e, hani çok hayranlıkla izlemedim şu açıdan. Çok verimli ve çok yoğun tarım yapıyorlar. Bu demektir ki e, kimyasal girdi kullanıyorlar demektir. E, muhakkak ki bunu belli seviyelerle aşmayacak şekilde yapıyorlardır. Ama e, hani Türkiye'de bizim bir şansımız var bu biyolojik çeşitlilikle. E, ve bu kadar az kirlenmiş toprakla neden? E, aslında sadece 1960'lardan beri kimyasallar e, girdiği Yapıyoruz. için Türkiye'de Ve pek Türkiye çok bölgede de evet, hala doğuda hala yapılmıyor. Kullanılmıyor. Evet. kullanılmıyor. Dolayısıyla... E, Sadece kendimizi doğaya uyumlu yöntemlerle beslemek değil, bunu muhakkak yapabiliriz. E, ayrıca çevremizi de muhakkak ki besleyebiliriz. Yani muhakkak ki bir ihracat kapasitemiz de var ve bunun içinde e, bu kimyasal kullanımını çok da aza indirerek hani organik tarım şartlarına uyumlu bir şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani topraklarımızı kirletmeden. Kirletmeden. Çünkü o da geleceğe yatırım aynı zamanda. Evet, evet. Kirletmediğimiz sürece sürdürülebilir tarım yöntemleriyle, sürdürülebilir doğal tarım yöntemleriyle evet. e, hem kendimize evet. yani dışarıdan buğday, et satın almaya Almadan, gerek kalmadan kesinlikle. kendi yerel türlerimizle kendi kendimize yetebilir. Ve aslında dışarıya da çok rahatlıkla gıda ihracatı yapabilecek konumda bir kesinlikle. ülkeyiz. Bunun şartlarını oluşturmamız gerekiyor. Evet gerek yok, kesinlikle Çok teşekkürler Yonca. Ben teşekkür Ağzına ederim. Ağzına sağlık. Sen de sağ ee, Evet her zaman olduğu gibi programımızı kapatırken bugün Bakırköy'de cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde ve pazar günleri Kartal'da. Yüzde yüz ekolojik pazarlar açılıyor. Hepinizi bekleriz. Hoşçakalın.